7 mektup. Bismi subhanehu ve inni şeyin illa yuseb'yu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi ebediyen üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim, bana söylemek üzere şanlı hafıza iki şey demişsiniz. Birincisi, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep'i teze Tezevvücünü, eski zaman münafıkları gibi yeni zamanın ehl-i dahi medar tenkit buluyorlar. Nefsani, şehvani telakki ediyorlar diyorsunuz. En cevap, yüz bin defa ha ve kella, o dameni muallaya şöyle pest şubahatının eli yetişmez. Evet, on beş yaşından kırk yaşına kadar, harareti ghariziyenin galeyanı hengamında... ve hevesat-i nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla, kemal-i ve tamam ismetle, Hatice-i-l-Kübra, radıyallahu anhâ gibi ihtiyarca bir tek kadınla iktifa ve kanaat eden bir zatın, kırktan sonra, yani hararet-i ghariziyye tavakkuf-i ve hevesat-i nefsaniyenin sükuneti zamanında, kesret-i izdivaç ve tezevvücatı, bir zarure ve bir bedahe, nefsani olmadığını, ve başka ehemmiyetli hikmetlere müstenit olduğunu, zerre kadar insafı olana ispat eder bir hüccettir. O hikmetlerden birisi şudur ki, Zat-ı Risaletin akvali gibi, efal ve ahvali ve etvar ve harekatı dahi, menabe-i din ve şeriatdır. Ve ahkamın me'ahazlarıdır. Şıkta zahirisine sahabeler hamele oldukları gibi, hususi dairesindeki mahfi ahvalatından, tezahür eden esrar din ve ahkam-i şeriatın hamleleri ve ravileri de ezvaj-ı tahirattır. Ve bir fiil o vazifeyi ifa etmişlerdir. Esrar ve ahkam-i dinin hemen yarısı belki onlardan geliyor. Demek bu azim vazifeye birçok ve meşrepçe muhtelif ezvaj-ı tahirat lazımdır. Gelelim Hz. Zeynep'in tezavvücüne. 25. Sözün 1. Şuresinin 2. Şuan'ın misallerinden olan, مَاتَانَ <mâ> Muhammed'un Eba حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَنْ Muhammed, erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Ayetine dair şöyle yazılmış ki, İnsanların tabakatına göre bir tek ayet, müteaddik vücudlarla her bir tabakanın fehmine göre bir mana ifade ediyor. Bir tabakanın şu ayetten hisse-i fehmi şudur ki, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'in hizmetkarı veya oğlum hitabına mezhar olan Zeyd radiyallahu an rivayet-i sahiha ile itirafına binaen izzetli zevcesini kendine manen küfür bulmadığı için tatlik etmiş. Yani Hazreti Zeynep başka yüksek bir ahlakta yaratılmış ve bir peygambere zevce olacak fıtratta olduğunu Zeyd ferasette hissetmiş ve kendisini ona zevç olacak fıtratta kendine küfür bulmadığından manevi intizatsızlığa sebebiyet verdiği için tatlıyık etmiştir. Allah'ın emriyle Resul-i Ekrem vesselam almış yani keha biz onu sana nikahladık. Ayetinin işaretiyle, o nikah bir akd mavi semavi olduğuna delaletiyle harikulade ve örf ve muamelat-ı zahiriye fölkünde sırf kaderin hükmüyledir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o hükm kadere inkiyat göstermiştir. Ve mecbur olmuştur, nefis arzusuyla değildir. Şu kader hükmünün de ehemmiyetli bir hükm şer'i ve mühim bir hikmet-i ammeyi ve şumulli bir maslahat-ı umumiyeyi tazammül eden لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِينَ حَرَجْ فِي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Ta ki evlatlıklarının boşadığı hanımlarla evlenmekte müminler için bir günah olmadığı anlaşılsın. ayet kelimesinin işaretiyle büyüklerin küçüklere oğlum demeleri zahar meseleleri gibi yani karısına anam gibisin dese haram olduğu gibi değildir ki ahkam onunla değişsin. Hem büyüklerin raiyetlerine ve peygamberlerin ümmetlerine tedarane nazarı kitapları hitapları vazife-i risalet Şahsiyet-i insaniye itibariyle değildir ki onlardan zevce almak uygun düşmesin. İkinci bir tabakanın hisseyfemi şudur ki, bir büyük amir, raiyetine pederane bir şefkatle bakar. Eğer o amir, zahiri ve batini bir padişah ruhani olsa, merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiği için, raiyetinin efradı, onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı ise, zevç nazarına inkılap edemediğinden, ve kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, efkar-ı hammede, peygamberin müminlerin kızlarını alması şu sırra uygun gelmediği için Kur'an o vehmi def maksadıyla der. Peygamber rahmet ilahi hesabıyla size şefkat eder. pederane muamele eder. Ve risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet-i insaniye itibarıyla pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Ve sizlere oğlum dese ahkam-ı şeriat itibarıyla. siz onun evladı olamazsınız. Elbaki velbaki say